Bu dünya kimseye kalmaz. Satın aldığı bataklık araziyi ekilebilir hale getiren adam tek gözüyle bakarak. Ey tarla şimdi asıl sahibini buldun demiş. Tarla dile gelip cevap vermiş. Seninle beraber üstümden tam doksan dokuz tane tek gözlü geçti. Beni bırakıp giden çift gözülerin hesabını var sen yap. Bu dünya kimseye kalmaz. Öyleyse elini korkak alıştırma, korkma ve Allah için ver. Evet. İbni Abbas hazretlerine ruhlar cesetlerinden ayrılınca nereye giderler diye sorulunca şu cevabı vermiştir. Yağı biten kandillerin ışığı nereye gidiyorsa oraya. Evet, Pinokya'ya sormuşlar. junta kurmak mı zor, turşu kurmak mı diye. Pinokya'da turşu kurmak daha zor. En azından 20 tane hıyar bulacaksın. Hepsini bir kavanoza yerleştireceksin. Üzerlerine sirke, tuz, limon ilave edeceksin... Bunlar yetmezmiş gibi aylarca da olmasını bekleyeceksin. Halbuki cunta kurmak için üç tane hıyar yeter diye cevap vermiş. Bizde mi maşallah sürüyle hıyar var?